Abdest alan kişi ayağına giydiği mesli çıkartıp e, bir müddet beklese ve tekrar giyse abdesti bozulmuş mudur? E, bu mesli e, giydiği yani abdest alarak giymesiyle birlikte o mesli çıkartırsa yani abdestini aldı sonra hmm. mesli giydi. Ama onun üzerine de abdesti bozulmadı. Hala hangi ab şey abdest aldı İlk ayağını yıkayarak giydiği mes. Yani mes geçerli. O zaman ne yapabilir? O mes'i çıkartması giymesine bir mahsuru yok. Ha şu aşamaysa eğer seyircimizin sorduğu. E, ayağını yıkadı, mestini giydi. Peki abdesti bozuldu. İkinci aldığı abdest ne üzerine oldu şimdi? Mes üzerine. Mes üzerine mes ederek bu abdest oldu. Ha böyle bir mesle çıkartmasıyla da ne olur? Abdest bozulur. Evet hocam teşekkür ederiz. Güzel. Allah razı olsun.